Bugünden itibaren siz değerli dinleyenlerimize medeniyetin bir parçası olan ilim ve teknoloji sahasında öncülük eden Müslüman ilim adamlarını, buluşlarını, bunların bugüne etkilerini anlatan İslam Bilginleri ve İcatları isimli yeni programımızı sunmaya çalışacağız. İlim ve teknolojinin bugünkü seviyesine gelmesinde en büyük pay Müslüman bilim adamlarındır. İçinde bulunduğumuz asırda artık baş döndürücü bir sürate ulaşan teknolojik gelişmelerin, buluşların temeli çoğunlukla Müslüman alimlerin kitaplarına dayanmaktadır. Tıp, matematik, astronomi, fizik, kimya, biyoloji gibi pek çok ana bilim dalında İslam dünyasında asırlar boyu yazılmış ve hepsi çok kıymetli bilgilerle dolu olan kitaplar dünyanın meşhur kütüphanelerinin en kıymetli eserleri olarak muhafaza edilmektedir. Ancak yüzyıllar önce... İslam dünyasında birer ilim merkezi olan Semerkant, Bağdat ve İstanbul'dan alınarak Latince'ye veya Fransızca'ya çevrilen bu buluşlara bunları ilk bulan Müslüman alimler göz ardı edilip Avrupalı bilim adamları tarafından sahip çıkılmıştır. Descartes, Galile, Kopernik, Newton, Lavoisier, Kepler, Wright kardeşler, Torricelli, Christophe Colomb ve Vasco da Gama. İçinizde bu isimleri duymayan çok azdır. İlkokuldan başlayarak tanımaya başladığımız bu yabancı bilim adamları tarih kitaplarına bakarsanız birçok önemli buluşun ilk sahibi. Mesela Newton'dan yer çekimini ilk bulan kişi diye bahsediliyor. Oysa yer çekimini ilk keşfeden bilim adamı pek tanımadığımız bir Müslüman Razi'dir. Bir başka örnek daha vermek gerekirse, sizce uçakla uçmayı ilk kim başarmıştır? Tarih kitaplarına soracak olursanız, hepimizin tanıdığı Wright kardeşler. Halbuki Ebu Firnas adlı İslam bilgini, onlardan yaklaşık bin yıl önce uçmayı başarmıştır. Maalesef bugün batılıların, her şeyi biz bulduk yalanlarına kanarak, kendi değerlerinden habersiz, her şeyi batılılar bulmuştur zannedenlerin ortaya çıkması, yabancı ve yabancı güdümlü yerli basın yayın organlarının sadece gayrimüslim mucitlerden bahsetmeleri ve Müslüman mucitleri göz ardı etmeleri, bizleri böyle bir programla karşınıza getirdi efendim. Konu enine boyuna araştırıldığında, birçok Müslüman bilim adamının, bugün bile inkar edilemeyen buluşlarda imzaları olduğu gerçeğiyle karşı karşıya olduğumuz ortaya çıkıyor. Yeri gelmişken batı kaynaklı ön yargıları bir kenara bırakıp, bilimsel birçok buluşu ilk yapan İslam bilginlerinin isimlerini ve buluşlarını, önümüzdeki bölümlerde daha detaylı olmak üzere bu bölümde kısaca tanıyalım. Bunları alfabetik bir isim sıralaması ve yaptıklarıyla hatırlamak gerekirse, Ali Kuşçu, Büyük Astronomi alemi ilk defa ayın şekillerini anlatan kitap yazdı. Ali Bin Abbas, kılcal damarları ilk defa keşfetti. Ammar Bin Ali, ilk defa katarakt ameliyatını yaptı. Battani, dünyanın en meşhur astronomi alemi ve trigonometrinin kâşifidir. Biruni, dünyanın döndüğünü, gök cisimlerinin elips yörüngede hareket ettiğini ve yer çekimini tespit etti. Cabir bin Hayyan, sublimasyon yani katı halden buhar haline geçme, kalsinasyon yani ısı yardımıyla parçalanma, eritme fırınları, sayısız deney tüpleri ve atom bombası gibi fikirlerin ve kimya ilminin babasıdır. Cezeri, sekiz asır önce subab, otomatik silindir, otomatik çeşme ve sürahileri yapmış otomatik sistemin kurucusu ve bilgisayarın babasıdır. Demiri, Avrupalılardan dört yüz sene önce zooloji ansiklopedisini yazdı. Ebu Kamil Şuca, batıya matematik öğretti. Ebul Kasım El Kâşi, Kimyada kantitatif metodunu buldu. Ebu Maşer, med ve cezir olaylarını ilk defa tespit ederek kaleme aldı. Ebu Firnas, Wright kardeşlerden bin yıl önce ilk uçan aracı yapıp uçtu. Ebul Vefa, trigonometride tanjant, kotanjant, sekant ve kosekantı bulan matematikçidir. Farabi, Hava basıncının ve ses olayını fiziki yönden açıkladı. Fatih Sultan Mehmet havan topunu keşfetti. Diyarsüddin Cemşit matematikte ondalık kesir sistemini ilk defa buldu. Arizmi sıfır kök ve karekök kullanıp cebirin temelini atarak algoritmanın mucidi olmuş cebir ve geometriyi ilk defa astronomiye uygulayarak yeni astronomi tabloları hazırlamıştır Hace Nasarettin Tusi ilk rasate ve astronomi Merkezi kurucusu İbni cessar cüzzamın sebebini ve tedavilerini 900 sene önce açıkladı İbni Haldun tarihi ilim haline getirdi İbni Hatip Vebanın bulaşıcı bir hastalık olduğunu ilmi yoldan açıkladı. İbni Karaka, 900 yıl önce harika bir torna tezgahı yaptı. İbni Kuteybe, maden arama usullerinden biri olan morfoloji ve bitkilerden faydalanarak ne çeşit bitkilerin hangi madenlere işaret ettiğini ortaya koydu. İbni Nefis, kan dolaşımını 12. yüzyılda buldu. İbn Sina, hastalıkların mikroplardan geldiğini ilk bulan hekimdir. İbn Şatir, güneş teorisini ilk bulan kişidir. İbn Yunus, saat kadranını ve astronomide önem arz eden sarkacı keşfetti. Kabacaji, pusulayı icat etti. Kadızade Rumi, yaşadığı asrın en büyük matematik ve astronomi bilginidir. Kambur Vesim, veren mikrobunu ilk keşfeden kişidir. Kâşani, matematikte pi sayısının gerçek değerini buldu. Kesin sonucu olmayan problemlerin yaklaşık çözümünü ve mükerrer logaritmayı icat edip hesaplamasını yaparak kullandı. Lagari Hasan Çelebi, hüzeciliğin atasıdır. Akçemseptin, Pasteur'den 400 yıl önce mikrobu buldu. Nuruddin Batruci, Endülüs İslam Üniversitesi'nde astronomi profesörüydü. Güneş merkezli sistemi Kopernik'ten önce o kurdu. Pirir Reis, 400 sene önce bugünküne çok yakın dünya haritasını çizdi. Razi, aynı hastalık sanılan kızıl, kızamık ve çiçeğin ayrı hastalıklar olduğunu ilk defa bulan tabiptir. Sabit Bin Kura Anestezi'yi ilk defa buldu. Uluğ Bey, çağının en büyük astronomu. Değerli dostlar, şimdi güzel bir eser dinleyeceğiz. Hemen ardından yine sizlerle birlikte olacağız. Bir yana bir gün efendim gelecek o gün, süre gel yüzün efendim Allah yoluna. Süre gel yüzün efendim Allah yoluna. şaşma zerdine düşme efendim yolumdan şaşma hiç çedik koşma efendim Allah diyor hiç koşma efendim Allah diyor Yunus'un sözü efendim külonluk çözülü. Kanarlar gözü efendim Allah yoluna. Kanarlar gözü efendim Allah yoluna. Burası Akraefem. Akra, Akra, Akra. Efem. Tüm sesler onda güzel. Kulağınızdan gönlünüze giden yok. Değerli dostlar, İslamiyet her zaman bilimin ve icatların destekçisi oldu. Her devirdeki yöneticiler bilime ve bilim adamına sahip çıktılar. İslam aleminde, Hristiyan dünyada görülen manada bir ilim-din çatışması yoktur ve İslam tarihi boyunca da olmamıştır. Halbuki İslamiyet öncesi var olan ve İslamiyetin gelmesiyle misyonu sona eren diğer dinlerde, zamana ve şahıslara bağlı olarak görülen, görülebilen ilim-din çatışmasının İslam dininde neden görülmediğini, üstelik teşvik edildiğini, başta ilgili ayet ve hadisler olmak üzere şöyle özetlemek mümkündür. 1- Rabbimiz Yüce Allah'ın bütün insanlara gönderdiği son ve en mükemmel talimat ve tebliğatı olan Kur'an-ı Kerim'in birçok ayet-i kerimesinde ilmin değeri ve ilme teşvikten bahsedilmiştir. Bakara suresi 44. ayet-i kerimesinde şöyle buyurulmuştur: O peygamberleri apaçık deliller ve kitaplarla göndermiştik. Sana da bu zikri Kur'an'ı indirdik ki, Kendileri için insanlara indirilen şeyi bildirip açıklayasın. Olur ki iyice düşünürler. Yine Bakara suresi 269. ayeti kerimesinde, O Allah hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet nasip etmişse, muhakkak ona çok hayır verilmiştir. Bu ayet ve öğütleri olgun akıl sahiplerinden başkası düşünemez. Nisa suresi 162. ayeti kerimesinde, fakat o ehli kitap olan kimselerden ilimde ileri gitmiş olanlar ve müminler sana indirilen Kur'an'a da iman ederler. Taha suresi 114. ayeti kerimesinde Rabbim ilmimi artır de. Fatır suresi 28. ayeti kerimesinde Kulları içinde Allah'tan ancak alimler ve bilginler korkar. Zümer suresi 9. ayeti kerimesinde De ki, bilenlerle bilmeyenler hiçbir olur mu? Ancak bunları temiz akıl sahipleri düşünürler. Alak suresi 1 ve 5. ayeti kerimesinde Yaratan Rabbinin adıyla, Rabbin adına oku. O insana bir alaktan, rahim duvarına asılmış zigottan, aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku, insana bilmediğini öğreten, kalemle yazmayı öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir. 2- Yine Rabbimiz Yüce Allah'ın bütün insanlara gönderdiği son ve en mükemmel talimat ve tebliğatı olan Kur'an-ı Kerim'in birçok ayeti kerimesinde, ilim, araştırma, kitap ve hikmet ilişkisinden bahsedilmiştir.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 ve bilmediklerinizi bildiren bir rasul gönderdik. Nisa suresi 113. ayeti kerimesinde Allah sana kitabı Kur'an'ı ve hikmeti indirdi ve sana bütün bu bilmediklerini öğretti. Maide suresi 110. ayeti kerimesinde hani seni Ruhul Kudüs, Cebrail ile desteklemiştim. Bu sayede Allah'tan bir mucizeyle peşikte Yetişkin kende peygamber olarak insanlarla konuşuyordum. Hani sonra da sana kitabı yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Enbiya suresi 7. ayeti kerimesinde eğer bilmiyorsanız zikir ehline, imanlı bilginlere sorun. Ahsap suresi 34. ayeti kerimesinde evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırda tutun. Mücadele suresi 11. ayeti kerimesinde kendilerine ilim verilmiş olanları derecelerle yükseltsin buyuruluyor. 3. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ilimle ilgili hadis-i şeriflerinden birkaçını şöyle sıralayabiliriz. İlim kalkmadan önce ilmi öğrenin. Zira sizden hiçbiriniz yakınındakine ne zaman muhtaç olacağını bilemez. Size ilim öğrenmek gerekir. İlim, müminin kaybettiği bir şeydir. Nerede olursa alır. İlmin yasaklanması helal olmaz. İlim, İslam'ın hayatı, imanın da direğidir. Bir kimse bir şey öğretse sevabı kıyamete kadar büyür. Bir adam bir şey öğrenir de, onunla amel ederse, bilmediklerini onda öğretmeyi Allah deruhde eder. Bir kimse ilim talebi için giderse, melaike ona dua eder. Mâişeti mübarek kalınır, Mâişetinden sıkıntı görmez ve kendi de mübarek olur. İlme sahip ol. Muhakkak ki ilim, müminin dostu, ilim veziri, akıl rehberi, amel muhafızı, Rıfk babası, mülayemet kardeşi, sabırda askerinin kumandanıdır. İlmi yazıyla tespit edin. İlmi talep etmek her Müslümana farzdır. İlim talebi Allah katında namaz, oruç, hacla aziz ve celil olan Allah yolundaki cihattan daha efdaldir. 4. Pek çok ayet ve hadislerde konu edildiği gibi, İslamiyet aklı, maddi varlık ve olaylar sahasında serbest bırakmış ve hatta bu varlıkları ve olayları düşünmeyi ve akletmeyi teşvik etmiştir. Ayrıca insana getirdiği iman esaslarının kabulünü teklif ederken de, yine onun aklını muhatap almış ve akıl sahibi olmayanları mükellef tutmamıştır. 5. İslam'ın müsbet ilim ve hür düşünceyle çekişmediğinin mühim delillerinden biri de, onun kısa bir zaman içinde fetih hareketleri neticesinde, kendisinden çok değişik yapıdaki inanış ve kültürlerle karşılaştığı halde, hem onlardan bir şeyler alarak, hem de o kültürlere kendi orijinal hususiyetlerini katarak uyum sağlamış olmasıdır. 6. İlim tahsilini her Müslümana farz kılan, İlim tahsilini geçmiş günahlara kefaret kabul eden, ilim tahsili için yola çıkan kişiye cennet vaadinde bulunan İslam dininin ilmin büyük destekçisi olduğu çok açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu teşvik neticesinde kurulan birçok İslam devletinde devlet büyüklerinin ilim hamisi olduğunu görmekteyiz. Yüksek öğretim alanında İslam'da ilk şöhretli müessese, Halife el-Memun tarafından başşehirde kurulan Beytül Hikme yani hikmet evidir. Beytül Hikme, bir tercüme merkezi olarak faaliyette bulunmasının yanında, bir akademi, halka açık bir kütüphane olarak da vazife görmüş ve buraya bağlı olarak da bir de rasathane kurulmuştur. O devirde ortaya çıkıp yayılan rasathaneler, Aynı zamanda astronomi öğreniminin de yapıldığı okullar durumundaydı. Daha sonraları miladi 859'da Fas'ın Fez şehrinde Kayrevan Üniversitesi kurularak bugün bile bütün ansiklopedilerde yer alacak şekilde eğitim görevini yerine getirdi. 7. Benzer ilmi teşvikleri Abbasiler devrinde de görmekteyiz. Halife Harun Reşid Ankara'yı ele geçirdiği zaman ve Halife El-Memun Bizans İmparatoru III. Mişel'e karşı ezici bir üstünlük sağladığı zaman her iki halifede savaş tazminatı olarak karşı taraftan eski yazma kitapları istediler. 8. Emevilerin İslam dinini İspanya'dan Avrupa'ya sokması ve Faz, Kurtuba ve Granada Üniversitelerini kurmasıyla birlikte Batılılar uyanmaya başladılar. Özellikle Endülüs Sultanı 3. Abdurrahman'ın zamanında, yani miladi 829-903 yıllarında alimlere ve ilme çok kıymet verildi. Her memleketten ilim ve fen öğrenmek isteyenler akın akın Kurtuba'ya geldiler. Burada büyük ve mükemmel bir tıp fakültesi kuruldu. Avrupa kralları ve devlet adamları tedavi için Kurtuba'ya geldiler ve gördükleri medeniyete, güzel ahlaka, misafirperverliğe hayran kaldılar. 9. Anadolu Selçukluları döneminde de birçok öğretim müessesesi kurulduğunu ve buralarda astronomi, matematik, edebiyat, dil bilgisi ve tıp öğretildiği birçok güvenilir kaynakta yer almaktadır. Alparslan zamanında bugünkü üniversiteler mahiyetinde müesseselerin olduğunu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise birçok eğitim müessesesi yapıldığını, burada yatılı ve burslu öğrencilerin olduğunu, mühendis, tabip, operatör, mimar ihtiyacının bu kaynaklardan temin edildiğini görüyoruz. Fatih döneminde ise ilim teşvikinin mükemmel bir seviyeye eriştiğini müşahede ediyoruz. Fatih boş zamanlarını daima alimlerle tartışarak geçirmiş, hayatı boyunca ilme büyük ehemmiyet vermiştir. İlme yaptığı en büyük katkılardan birisi, bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin temelini atmış olmasıdır. Değerli dinleyenler, İlk programımızda böyle uzun bir girizgahtan sonra, kendisinden ve buluşundan bahsedeceğimiz, buluşuyla geleceğe ışık tutmuş ilk alemimiz, füzeciliğin atası Lagari Hasan Çelebi. Akra İstanbul Küçük Canlıca stüdyolarındaki birlikteliğimi sürüyor. Değerli dinleyenler, İslam Bilginleri ve icatları programımızda bugün kendisinden ve buluşundan bahsedeceğimiz, buluşuyla geleceğe ışık tutmuş ilk alimimizin, füzeciliğin atası Lagari Hasan Çelebi olduğunu sizlere aktarmıştık. Gelin şimdi bu değerli bilim adamımızı daha yakından tanıyalım. Efendim, Lagari Hasan Çelebi, füzeciliğin atası sayılmaktadır. Füzeyle uçan ilk Müslümandır. 1633 yılında Osmanlı padişahlarından 4. Murad'ın kızı Kaya Sultan'ın doğduğu gece, saray burnunda yapılan şenlikler sırasında kendi icadı olan füzeyle uçuş gösterisi yaparak tarihte bir ilki gerçekleştirmiştir. Ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde anlattığına göre, Lagari Hasan Çelebi, yedi kollu bir fişek yapar. Bunlara elli okka, yani 64 kilogram barut macunu doldurur. Kendisine de bu fişeklerin uygun noktasında bir yer yaparak biner ve yardımcıları tarafından ateşlenen fişekle gökyüzüne fırlatılan mucit, böylece uçma hünerini gösteren ilk Müslüman olur. Fişeğin barutu bitince fişekten ayrılarak fişeye binmeden önce hazırlayıp kendisine monte ettiği kanatlarını veya paraşüt benzeri şeyi açarak Sinanpaşa Sarayı önünde denize yumuşak iniş yapar. Bu şaşırtıcı gösteri üzerine padişah 4. Murat tarafından mükafatlandırılarak Sipahi Ocağı'na kaydedilir. Her nasılsa daha sonra Kırım'a gönderilir ve orada Selamet Giray Han'ın yanında vefat eder. Bu konudaki en önemli kaynağımız olan Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde roketle uçma olayı şu şekilde anlatılmaktadır. Murat Han'ın Kaya Sultan isimli kızı dünyaya geldiği gece akika kurbanı şenliği oldu. Bu Lagari Hasan 50 oka barut macunundan 7 kollu bir fişek icat etti. Saray burnunda hünkâr huzurunda fişenge bindi ve şakirtleri yani yardımcıları fitili ateşlediler. Lagari, padişahım seni Hüda'ya ısmarladım, İsa Nebi ile konuşmaya gidiyorum diyerek semaya fırladı. Yanında olan diğer fişekleri ateşleyip ruyu deryayı çırağın eyledi. Fişengi kebirinin barutu kalmayınca zemine doğru inerken kartal kanatlarını açarak Sinan Paşa Köşkü önünde deryaya indi. Ve padişahın huzuruna geldi zemini buğs ederek ''Padişahım, İsa Nebi sana selam söyledi'' diyerek şakaya başladı. Bir kese akçe ihsan olunup, 70 akçe akçeyle sipahi yazıldı. Konuyla ilgili Anadolu Haber Ajansı tarafından geçilen New York menşeli bir haberde şunlar anlatılıyordu. Dünyada ilk insanlı roketin, sanıldığı gibi 1960'lı yıllarda Amerikalılar veya Ruslar tarafından değil, 1633 yılında Türkler tarafından fırlatıldığı belirtildi. Weekly World News adlı derginin konuyla ilgili haberinde dünyada ilk insanlı roketin 1633 yılında İstanbul'da fırlatıldığı belirtildi. Dergi Hasan Çelebi adlı Türk'ün barutla çalışan iki katlı roket yaptığını ve ateşlenen roketin denize düşmeden önce iki buçuk kilometre yol aldığını yazdı. Haberi Norveç Havacılık Müzesi Müdürü Moritz Rofavik tarafından yapılan açıklamaya dayandıran dergi, 30 metre boyundaki roketin orta bölümüne yerleşen Hasan Çelebi'nin ilk kez gerçek anlamda roketli uçuş yaptığını ifade etti. Hasan Çelebi'nin ana roketin çevresinde 6 küçük roket daha bulunduğunu ve bu küçük roketlerin roketi havaya yükselten ilk kademeyi oluşturduklarını anlatan Rofavik, İlk kademede yer alan bu roketlerin yakıtı tükendiğinde ikinci kademeyi oluşturan ve daha büyük olan ana roket devreye girdi ve daha da yükselmesini sağladı dedi. Rofavik 300 metreye ulaştığında Hasan Çelebi'nin roketi terk ederek havada kaymasını sağlayan ve bir tür paraşüt olan araç yardımıyla yavaşça denize indiğini kaydetti. Haberde daha sonra roketin de denize düştüğü, Hasan Çelebi'nin ise yüzerek kıyıya çıktığı belirtildi. Bu arada 15. yüzyılda Osmanlı ordusunda roket birlikleri bulunduğu da ileri sürülen haberde düşman mevzilerine yönlendirilen bu roketlerin korku ve panik yarattığı ifade edildi. Dergi Rofavi'nin Hasan Çelebi'nin ilk insanlı uçuşta kullandığı roketin bulunmasına çalıştıklarını söylediğine bu gerçekleştiği takdirde roketi Norveç Havacılık Müzesi'nde sergilemek istediklerine ilişkin sözlerine de yer verdi. Derginin haberine göre... Rofavi'nin ilginç açıklaması, smith Enstitüsü Uzay Araştırmaları Bölümü Başkan Yardımcısı Frank Winter tarafından da doğrulandı. Winter, Türk Roket Adam Hasan Çelebi'nin, 1633'teki denemesi, şimdiye kadar kayıtlara geçen ilk insanlı roket uçuşudur, dedi. Değerli dostlar, bu haberde de belirtildiği gibi, Günümüz bilgileri de Lagari Hasan Çelebi'nin bu uçuş sırasında 16-20 saniye arasında 125 km saat hıza ulaşarak 2500-3500 metre arasında bir yüksekliğe çıkmış olabileceğini ortaya koymaktadır. Şimdi güzel bir eser dinleyeceğiz ardından kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz. Dinimde Kur'an, tesbihim her an Dinimde Kur'an, tesbihim her an Bildim her zaman, elhamdülillah Bildim her zaman, elhamdülillah eyle hakku zikreyle melti daim şükreyle devam daim şükreyle elhamdülillah o merhametle yatması uğrarsın demde söyle El yerde elhamdülillah bu ne yandı bu ne yandı Burası Akra Efem. Akra Akra Akra Efem. Tüm sesler onda güzel. Kulağınızdan gönlünüze giden yok. Akra, akra. Değerli Akra FM dinleyenleri, İslam bilginleri ve icatları programımızda Lagari Hasan Çelebi'yi sizlere tanıtıyorduk. 1633'lerdeki Lagari Hasan Çelebi'nin barutla çalışan roketinden, günümüzdeki bir teknoloji harikası olan Saturn V füzesine, hatta daha da ilerisi bilim kurgu da olsa zamanda yolculuk roketlerine. İnsanoğlu Ay'a, gezegenlere gidebilmesi, uzayda gezinti yapabilmesi için dünyanın çekim kuvvetinden kurtulacak kadar güçlü ve hızlı araçların yapılması gerekiyordu. Teorik olarak bu hıza ulaşmanın artık mümkün olduğu da anlaşılmıştı. Uzmanlar çalışmaya koyuldular. Bilgi ve tecrübe birikiminden yararlanarak insanoğlunu Ay'a, yıldızlara götürecek hız aracını yaptılar. Bu hız aracına füze diyoruz. Fakat füzelerin bugünkü güce ulaşmaları da öyle birdenbire ve kolayca olmadı. Lagari Hasan Çelebi'nin 50 oka barutla çalışan füzesinden, Satürn 5 füzesine kadar pek çok safhalardan, denemelerden geçildi. Bu sebeple konuyu bir miktar derinlemesine inceleyecek olursak şunları söyleyebiliriz. Füzeyi gerçek manada askeri amaçla ilk kullananlar Çinliler olmuştur. Tarihlerin belirttiğine göre Çinliler, İmparator Vitey devrinde ve 85 yılında Türklere karşı yaptıkları bir savaşta barutlu fişeği kullanmışlardır. 11. yüzyıldan itibaren uzak doğudan yakın doğuya ve Avrupa'ya getirilen uçan füzeler uzun süre fazla ilgi görmedi. 19. yüzyılın başlarında bir İngiliz topçu subayı olan William Congreve 200 metre menzilli füzeler imal etti. 1903'te Rus Tsiolkovsky, füzelerin uzay uçuşunu sağlayacak araçlar olabileceğini anladı ve yapılmalarını teklif etti. 1907'de Robert Esnault Pérot, füzelerin ateşlenmesi ve uçurulması ile ilgili bilimsel esasları tespit etmiş ve bunlarda atom enerjisinin kullanılmasını bile mümkün görmüştü. Aynı yıllarda Amerikalı Goddard ve Alman bilgini Oberth de bu konuda incelemeler yapmışlardı. İkinci Dünya Savaşı sırasında füzelerde barut yerine katı sıvı veya gaz maddelerden meydana gelen bir karışım kullanılmaya başlandı. Almanlar 1944'te sıvı yakıtlı füzeyi askeri amaçla kullandılar ve ses duvarını aşan bir hıza kavuşturdukları V1-V2 roketleriyle Londra'yı Paris'i bombaladılar. Bu füzelerin yapılmasında ve fırlatılmasında Meşhur füze ve uzay bilgini Werner von Braun'un katkıları başta geliyor. V1-V2 roketlerinde atom bombası yoktu. Onun için Londra'ya yüzlercesi atıldığı halde bunların tahribatı fazla olmadı. Fakat tahrip gücü yüksek olan bombaları artık kıtadan kıtaya fırlatma imkanını bu füzelerin geliştirilmesi verecekti. Atmosfer dışına çıkmayı mümkün kılacak güç de yine bunlarla sağlanacaktı. Çünkü 12,5 ton ağırlıkta olan V-2 füzesi saatte 5630 kilometrelik bir hıza ulaşmıştı ve 1 ton ağırlıktaki harp başlığını 322 kilometre uzağa taşıyabiliyordu. Savaştan sonra Amerikalılar ve Ruslar birçok malzemeyle birlikte Alman roketlerini de ülkelerine götürdüler, incelediler ve geliştirdiler. Ünlü bilgin von Braun da Amerika'ya giderek Kaliforniya'da kurulan Cape Canaveral Uzay Araştırmaları Merkezi'nde roket ve uzay çalışmalarına devam etti. Bir müddet öncesine kadar orada insan eli değmemiş, simsiyah boşlukta yıldızlar, aylar, küçük gezegenler ve kozmik tozdan başka bir şey yoktu. Konu ancak bilim kurgu romanlarında işlenebiliyordu. Genellikle ABD ve Rusya'nın yer aldığı uzay çalışmalarının ikinci on yılına kadar bir zamanlar bomboş olan kozmik uzaya büyük maliyetlerle peş peşe uydu ve haberleşme aracı gönderilirken 4 Ekim 1957'de o inanılmaz başarının habercisi olan sesler geldi. Şaşkın dünyaya doğru süzülen Sputnik 1'in bip bip sesleri. Zamanın başlangıcından beri insanların dünyamızın ötesine uçmak düşleri nihayet gerçekleşmişti. Baş döndürücü bir hız kazanan uzay yarışı böylece başlamış oldu. Amerikalılar uzay çalışmalarını bir çatı altında toplamak için Ekim 1958'de NASA'yı yani Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesini kurdular. Ruslar da boş durmuyor ve 12 Nisan 1961'de Lagari Hasan Çelebi'den 328 yıl sonra insanlı bir roketi uzaya fırlatıyorlardı. Vostok 1 adlı roketle birlikte uzaya çıkan ilk insan Rus Yuri Gagarin'di. 21-27 Aralık 1968'de Frank Borman, James Lovell ve William Enders Ay çevresini Apollo 8 ile dolaştılar ve inişe uygun yerleri tespit ettiler. 20 Temmuz 1969 günü ise Neil Armstrong, Edwin Aldrin ve Michael Collins idaresi altındaki Apollo 11 uzay aracı Ay'ın Sessizlik Denizi denilen ıssız bir düzlüğüne inmeyi başardı ve Neil Armstrong aya ilk ayak basan insan olma ünvanını elde etti. Bu başarı gezegenlere gönderilen insansız araştırma gemileri ve 1981'de uzay mekiğinin geliştirilmesiyle sürdü. Bu çalışmalar sırasında sadece ABD'ye yılda 5 milyar dolara mal olan ve gelecekte uzay kirliliğinden bahsettirecek yoğunlukta 1200'den fazla uydu ve haberleşme aracı uzaya gönderildi. Değerli dostlar, bu kadar bilgiden sonra dilerseniz yine güzel bir eser arası vererek zihnimizi dinlendirelim. Ardından son bölümle birlikte programımızı bitirelim. Ay doğdu üzerimize, Veda tepelerinden, Şükür gerekti bizlere, Allah'a davetinden,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 pellerimden şükür gelir ki bizlere Allah'a o <Sessizlik>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 refergün ey sevgili hoş geldin Allahu ale Muhammed aleyhi ve sellem Değerli dostlar, füzelerin gelişimi konusunda verdiğimiz geniş bilgiden sonra isterseniz hızımızı almışken biraz da füzelerin çalışmalarından bahsedelim. Füzelerin çalışması tepki esasına dayanır. Atmosferde de uzay boşluğunda da büyük bir hızla ilerleyen füzede sıvı yakıt, sıvı oksijen veya onun yerine nitrik asit kullanılır. Bunlar yanma odasında püskürtülür ve orada ateşlenmek suretiyle tepki sağlanır. Tepki gücünün ne olduğunu anlamak için şu basit denemeyi yapabiliriz. Bir balonu şişirip ağzını sıkarak veya bir iple bağlayarak kapatalım. Şişen balonun içindeki hava basıncı iç kısmın her noktasında eşit ölçüde olduğu için balon dengede ve hareketsiz durur. Ama balonun ağzını birden açıp elimizden bırakırsak ağzının aksi yöne doğru hareket ettiğini görürüz. Çünkü balonun içinde hava basıncının eşitliği bozulmuş, sıkışık hava açılan ağızdan püskürürken ağzın aksi yönünde basınç artmış ve balon o tarafa itilmiştir. Balonun içindeki sıkışık hava bitinceye yani basınç düşünceye kadar... Balon hareket eder, sonra düşer. Füzeler ve jet uçaklarıyla bir tür uçan böcek olan libellen larvalarının hareket tekniği aynıdır. Bu hayvan arka karın boşluğuna suyu çeker, suyu tekrar fışkırtınca kendisi de ileri doğru hareket eder. Füze ve jetlerde yakıtın yanmasından meydana gelen basıncı arkadan salı verince öne doğru fırlarlar. Çok hızlı hareket eden füze ve uçaklardaki bu özelliği, insanlar maddedeki itme neticesinde doğan, geri tepme vasfını tespit ederek keşfetmişlerdir. Bu arada tepki esasına dayanan jet motoruyla aynı esasa dayanan füze arasındaki çok önemli bir farkı belirtmemiz gerekiyor. Jet motorunda yakıtı yakan havadaki oksijendir. Onun için bu motorlar havasız yerde, mesela atmosfer dışında çalışamaz. Oysa füzelerde yakıtın yanmasını sağlayan oksijen, füzenin içine depo edilmiştir. Onun için füzeler uzayda da çalışır. Füzeyi sıradan askeri roketlerden ayıran da bu özelliğidir. Katı yakıtlı ve sıvı yakıtlı olarak ikiye ayrılan füzeler arasında menzil bakımından da büyük farklar vardır. Katı yakıt daha çok yer kaplar. Bu yüzden fazla yakıt yüklenmesi mümkün olmaz ve bunun için menzilleri kısadır. Sıvı yakıtlı füzeler daha geniş bir hareket sahasına sahiptirler. Tercih edilmelerinin daha çok kullanılmalarının sebebi budur. Değerli dinleyenler, daha önce bilim kurguda olsa diye bahsettiğimiz zamanda yolculuk roketlerine gelince, bu araç H.G. Wells'in zaman makinesi ve Sovyet yazarı Nikolski'nin Bin Yıl Sonra adlı kitaplarının ana temasını oluşturmasının yanı sıra, Emir Duro adındaki bir Fransız mühendis ve astronomunun üzerine ciddi bir şekilde eğildiği bir projeye de konu olmuştur. Emil Durue, geçmişi uçan bir roketle ilgili bu zaman roketi projesini 1946 yılında Vinyo Hürsen'de sergiledi. Bu projede Duro’e sonuç olarak şunları yazıyordu. Kabul etmeliyiz ki birkaç yüzyıl ya da bin yıl içerisinde zamanda seyahat bir gerçek ve uygulanabilen bir imkan haline gelecektir. Değerli dostlar... İslam bilginleri ve icatları isimli bu ilk programımızın konusu olan Lagari Hasan Çelebi gibi ilim adamlarımız, ilmin her dalında öncülük eden bu çalışmalarıyla, deve kuşu misali başını kuma gömerek, mazisine ısrarla sırt çevirenlere, asırlar ötesinden adeta şöyle haykırmaktadırlar. Siz atalarınızın yaptığı tecrübeleri devam ettirseydiniz, dünyanın zevkine sefasına kapılmasaydınız, Sizler de pekala Ay'a gidebilirdiniz. Bir başka programda buluşmak üzere hayırlı ve sağlıklı günler diliyoruz. İslam Bilginleri ve icatları. 1029 yılında Toledo'da yapılmış bir usturlar, 1048'de yapılmış mekanik güneş ve ay takvimi,